Hayırlı akşamlar arkadaşlar saati ayarlamak hakikaten her zaman mümkün olmuyor tam vakti vaktine. Şimdi de akşamın dar vaktine rastladı. Yine bir düzenleme yaparız inşallah akşam namaz vaktinde bitirmeye çalışalım. Elhamdülillahi Rabbi'lemin ve salat ve salam ola Muhammed ve ala, ala alihi ve sahbihi e ee, şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bugün baktım bu 15. E, sohbetimiz oluyor. Fakat hala e, Malikiyevmiddini dahi bitiremedik. Daha İyyâkena'bud ve İyyâkenestâin var. Orada çok mühim e, açıklamaları olacak Elmanlı Hamdi Yazır'ın. Arkasından e, sapkınlar e, ve gazaba uğramış olanlarla ilgili, e, işte, sırat-ı mustakimle ilgili önce tabi. E, uzun açıklamaları var. Fatiha tefsiri, çok kuşatıcı Elmanlı Hamdiyazır'da. Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah hızlıca ilerlemeyi ve e... efradını cami, ayarını mani derdi eskiler. Yani gerekli her şeyi içeren ama gereksiz hiçbir şeyi de içermeyen böyle sadra şifa anlaşılır bir şekilde üzerinden geçelim metnimizin bir kez olsun. Bugün toplandık hepimiz. Bugün arkadaşlar dinin tanımındayız. Malikiye Ümidli'nde e, önce bir yevm din tamlaması üzerinde durdu e, merhum İlmanlı diye Yazır. E, şimdi de din ne demek peki? Dinin e, lügat anlamını zaten biraz bahsetmişti. Bugün ıslahî anlamıyla başlıyoruz. E, Manay-ı marufuna gelince diyor, din zevil ukulu, hüsnü ihtiyarlarıyla bizzat hayırlara sevk eden bir vazı ilahidir. Şimdi bir tanımda arkadaşlar hani adeta dır eki hariç hemen hemen her kelime, tabi dır eki de zaten onun tanım olduğunu, bir hüküm bildiren bir cümle olduğunu gösteriyor. O yüzden o bile dahil, yani hariç demeyelim, dır eki bile dahil olmak üzere her kelime, her atıf, her sıfat hepsi son derece önemlidir. Bunlardan bir tanesini çıkarsanız tanım eksik kalır. Yani tanım böyle yapılmalıdır. Dolayısıyla burada zevil, ukul son derece önemli. Din çünkü akıl sahiplerine hitap eder. Hüsnü ihtiyarlarıyla son derece önemli. Din kişinin kendisinin tercih ettiği bir yaşam biçimi olmalıdır. Zorla hiç kimse dindar yapılamaz. Bugün bazı problemlerimize de buradan mühim işaretler var. O problemlerin temellerine mühim işaretler var. Elmalı da açacak zaten. Bizzat hayırlara sevk eder din. Yani dinin amacı insanın hayra, doğruya, iyiye, güzele, erebilmesidir. Buna bu yola teşvik eder, sevk eder insanları. Bir ve bir vaz ilahidir. Yani bütün bunları yapan bir Allah'ın koyduğu bir kanundur. Yani insanların kendi ürettikleri sistemlere din demiyoruz, hak din demiyoruz en azından. Şimdi diyor ki Elmalhamdi Yazır, bunların her birinin üzerinde tek tek durulacak. Uzun uzun bu akşam da bitmeyecek muhtemelen. Bu evvela dini hakkın bir tarifidir. Bu hak dinin tarifidir bir defa. Çünkü bizzat hayra sevki hakiki ancak ondadır. Yani sadece hak din insanları bizzat hayra sevk eder. Yani hak din Allah katından gelen olduğu için onun getirdiği esaslarda, emir ve yasaklarında e, hayrın dışında bir şey olabileceğini düşünemeyiz. Düşünülemez yani akla aykırıdır bunun böyle düşünülmesi. Dolayısıyla biz e, dine e, bakış açımızı temellendirirken yani nasıl bakıyoruz, dine nasıl bakıyoruz, Kur'an'a nasıl bakıyoruz oradaki temel bakış açımızdaki e, kriterlerimiz, temel kabullerimiz arkadaşlar O oraya baktıktan sonra öğrendiklerimizi hayatımıza, ahlakımıza nasıl aktaracağız, aktaracak mıyız, aktarmayacak mıyız, bu çabayı göze alacak mıyız, bu fedakarlığı göze alacak mıyız? Onlar işte o temel kabullere dayalı. Bir defa biz hani Allah'ın kitabını okurken adı üzerinde Allah'ın kitabı diyoruz. Bunu, bu konuda samimi miyiz yani? Hakikaten kendi iç dünyamıza, vicdanımıza baktığımızda okuduğumuz o sözün, e, o kelamın, Allah'ın kelamı olduğuna kani mi bizim içimiz? E, aklınıza şüpheler getirmek istemem. Tabii ki kani. E, peki çocuklarımızın kani mi? Genç, yani biz çocuğumuzdan işte namaz kılması için bir takım ona böyle çabalarımız var, e, bir takım hedeflerimiz var, gayretler içerisindeyiz. Peki acaba çocuk... Ee, bu kitaba inanıyor mu? Namazı kılacağı? Allah'ın yani huzuruna duracağı, Allah Teala'dan gelen bir metin olduğuna bu kitabın, bu dinin Allah tarafından gönderilmiş ve bize kadar değiştirilmeden gelmiş bir din olduğuna inanıyor mu? Çünkü buna inandığınız zaman arkadaşlar, buraya gelelim tekrar, hayran sevki hakiki, yani bu, bu kelam Allah'ın kelamı, bu yol Allah'ın yolu, bunu benden Allah istiyor diye, Kani olduğunuzda arkadaşlar onun sizin için hayırlı olan olduğuna da kani olursunuz. Yani tekrar sorgulamaya ihtiyaç yok. Yani anlatabildim mi? İşte eskilerimizin imanı bu yüzden çok kuvvetliydi ve bu yüzden motivasyonları da çok kuvvetliydi. Bizde ise, yani sizin hiç kimsenin imanı hakkında konuşmak istemem ama e, sürekli bir böyle arayış var. Hani istiyoruz ki biraz daha hikmet öğrenelim, biraz daha niçin yapıyorum ben bunu, bunu öğrenelim. Bu çabayı kınamıyorum. Yani hikmet arayışı tabii ki meşru bir arayıştır. Fakat dikkat edin, yani e, emrin geldiği makama olan güvenin... E, Biraz sivri gelebilir kelime tam olmadığını gösteriyor aslında o ara. işler acizane fikrim arkadaşlar. İnşallah e, hiçbirinizi üzmemişimdir. Hikmet bulmak benim de hoşuma gidiyor. Bunu söyleyeyim. Yani işte secdeye gitmenin şöyle faydaları var. İşte abdest almanın böyle sıhhatle ilgili faydaları var. İşte ne bileyim kurban kesmenin faydaları, psikolojik faydaları, sosyolojik faydaları yani Kur'an'da Allah Peygamber'in sünnetinde, Allah'ın kitabında ne varsa bunların bilimsel bir takım açıklamalarla işte bunlar bize ne kadar faydalı, bize ne kadar hayırlı bunlar bu konuya ikna edecek, bizi ikna edecek bir takım açıklamalar yapılması eğer hakikaten ikna ediciyse benim de şahsen hoşuma gidiyor. Fakat kendimizi orada işte durup sorgulamalıyız yani. İşte ben namazı kılacağım zaman abdestin şöyle faydaları var, namaz kılmanın böyle hikmetleri, böyle faydaları var diye mi kılacağım arkadaşlar? Yoksa mesela adam onu diyelim ki abdestin o faydalarını her gün soğuk suyla duş alarak da sağlayabilir diyelim ki. Yani veya da namazın o faydalarını öbürü diyor ki ben düzenli olarak yoga yapıyorum diyor, spor yapıyorum diyor. Manevi faydaları tabii ki olmaz, sakın yanlış anlaşılmasın. Hani o bedenimize, sağlığımıza olan faydaları açısından söylüyorum. Dolayısıyla ibadet arkadaşlar tek bir amaçla yapılır. Hakka kurbiyet. İbadet bizi Allah'a yaklaştıracağı için yapılır. Beynime daha fazla kan gitsin, efendim e, şey akupunktur noktalarıma masaj olsun, işte e, dolaşım sistemime şöyle katkısı olsun, oruç tutayım da işte sindirim sistemin bir dinlensin falan diye yapılmaz ibadet. Böyle de yapılır, yani olur. O da ibadet olur. Hadi bu amacı gütmek kötü bir şey değildir. İdeal olan değildir. İdeal olan değildir ve dinin asıl amacı da bu değildir. Arkadaşlar biz neden biraz da bunlarla çok oyalanıyoruz ve bizi çok mutlu ediyor biliyor musunuz? Zahire takılıp kaldığımız için arkadaşlar. yani Ve hayatın görünen yüzlerine çok takılıp kaldığımız için. Yani o ibadetin bizim ruhumuza neler yaptığını, ruhumuzu nasıl yükselttiğini, bizi e, günde beş kere fişe takmak gibi arkadaşlar. Günde beş kere ruhumuzu şarja taktığımızı ve o ahdi Cenab-ı Hakk'a kul Cenab Hakk olan kulluk ahdimizi yenilediğimizi hatırlarsak. Oradan kalktıktan sonra nefsimiz tabi hep, hep bekliyor yani. O şeyde bekliyor böyle gözetliyor bizi. Nerede bir boşluk olacak diye. O böyle kafasını çıkardığı anda biraz sonra gene ezan okunacak. Arkadaşlar yani biraz sonra düşünün beş vakit namaz kılan bir insan yani nasıl bir takım hani bile bile e, günahları zararları insanlara zarar vermeyi nasıl sürdürecek ikisini bir arada nasıl yapacak yani e, ibadet e, Allah ile aramızdaki bağın ahdin e, ona olan kulluk itirafımızın bu kulluğu kabulümüzün sürekli bir şekilde Gösterilmesi demektir, tezahür etmesi demektir ve bu gösterilmeye Allah'ın ihtiyacı yoktur tabii ki. Bizim ihtiyacımız vardır. Niye peki? Biz niye sürekli Allah'a olan kulluk ahdimizi hatırlamak durumundayız? Buna niye ihtiyacımız var? Çünkü o çizginin dışına çıktığımızda başta kendimiz olmak üzere doğaya, insanlara, hayvanlara canlılara, mahlukata, herkese zarar veriyoruz arkadaşlar. Çünkü zarar verebiliyoruz. Veriyoruz demeyeyim de. Herkes şey değil, zalim değil. Çok inançsız ama çok merhametli ve faydalı insanlar var çevresine verebiliyoruz. Zarar verebiliyoruz. Çünkü şey koparmış oluyoruz. Yani o bağ dediğimden de kastettiğim şu arkadaşlar. Mesela ben şimdi şu anda burada Elmalı tefsirini okuyorum. Bunu niçin yapıyorum? Siz dinliyorsunuz. Niçin dinliyorsunuz? O niçinin bir cevabı var hepimiz için. Peki o cevaptan sonra peki o niçin? Yani işte öğrenmek için diyelim ki. Öğrenmek için dinliyorsunuz. Peki niçin öğreniyorsun? Öğrenince ne olacak? Yani geriye doğru bu soruları sorun kendinize yaptığınız her iş için. Ve en geride Allah ile, Allah'ın esması ile, Rabbimizin esması ile, onun o isimlerin tecellisi ile, Rabbimizin rızası ile bir bağı kuramıyorsanız nihai noktada, son noktada bütün işlerimiz dağınık olur arkadaşlar. Dağınık olur, amacına ulaşamaz, e, mutluluk vermez, huzur vermez. Efendim e, o hedefe ulaşmış olsanız bile hep muazzam eksiklik hissi yaşar insan. Bu bakımdan... İşte ibadet bizim bu ahdi yenilememizdir. Ya Rabbi senin için yaşa. İnne salati ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim bütün namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, her şeyim alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor İbrahim Aleyhisselam. Boşuna söylemiyor onlar bize, o hatırlatmıyor Kur'an-ı Kerim. İşte yani bu kitap Allah'ın kitabı, o halde bu kitabın içinde Allah'ın bana gönderdiği, Allah Teala'nın bana gönderdiği ve benim e, yapmamı ve yapmamamı istediği şeyleri anlattığı, benim e, ihtiyacım olan bilgileri anlattığı aslında inşai emirler çok çok azdır. Kuran-ı Kerim'de büyük çoğunluğu ihbaridir. Yani yaratılış nasıl oldu, nereye gidiyor, ne olacak, e, kıyametten sonra neler olacak bunları hep haber verir. Niye bunları haber veriyor? Kendimizi anlamlı bir yere konuşlandıralım diye. Yani hayatımızı biz, biz bu yolculukta nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruzu bize anlatıyor din. Bu yolculukta kendimizi çok anlamlı bir yere kondurabilelim diye. E, acizane kanadım. Yani ha, başka türlü hayatımızın anlamını bilemeyeceğimiz için. İşte bu kitapta beni yaratan tarafından bana gönderilmiş kitapta arkadaşlar benim aleyhime bir şey olabilir mi? İşte bu, bu cümle onu söylüyor. Bizzat hayra sevgi tabii ancak ondadır. Hak dinledir. Diğerlerinde, diğer dinler İnsanların ürettiği ideolojiler, inançlar, dinler, kültürler, yaşam biçimleri e, böyle pür hayır değildir. Onların içinde de hayır olabilir ama pür hayır değildir. Allah'tan gelen her şey arkadaşlar bu vahiy olabilir, kader olabilir. Pür hayırdır. Yani e, bazen e, böyle... Bende hiç olmadı elhamdülillah. O kafa yapısını bilmiyorum yani. İşte niye ben bu ailede doğdum? Niye şu şu tarihte dünyaya geldim? Niye ben işte bu şartlarda yaşıyorum? Ee, niye benim niye ben işte kadınım, erkeğim veya işte şöyleyim, böyleyim e, e, karakteristik özelliklerim? Bunları yani o takdir ilahi de den hiç rahatsız olmadım. Sorgulamadım biz belki de çok küçükten beri bu inançla hani yetiştirildiğimiz için olabilir elhamdülillah fakat bazılarımız arkadaşlar sadece vahiy değil hayattaki konumunu ve mevkiini de sorguluyor değil mi yani çok ciddi bir şekilde sorguluyor. ve barışık değil razı değil aslında niye barışık değil niye razı değil ben yani çok harika bir hayat yaşadım o yüzden mi hiç sorgulamadım ve çok mutluyum yani yaşadığım hayattan e, değil aslında yani hayat hikayemizi herkes hayat hikayesini sadece bilinebilecek kısımlarını anlatır. Hiç kimseye anlatamayacağımız tabii ki bizim de nice e, efendim, e, sıkıntılı anlarımız ve anılarımız var. Şahsi kanaatim, acizane kanaatim. Burada psikolog arkadaşlar daha muhakkak detaylı ve faydalı bilgiler vereceklerdir. Onlarla konuşun etrafınızda vardır mutlaka. Eskisi gibi az değil. Her apartmana bir tane düşüyor yani neredeyse. Efendim onlarla bu konuları sohbet edin. Acizane kanaatim arkadaşlar. Ailesiyle başta aile çünkü aile bizim bütün kaderimizi belirliyor aşağı yukarı. Yani genlerinizi oradan alıyorsunuz, sosyal çevrenizi oradan alıyorsunuz, hayata nereden başlayacağınız, hangi noktadan başlayacağınız orada belirleniyor. Efendim Ailenizle ilişkiniz e, artı ve eksileri topladığınız zaman sonuçta güzel bir ilişki ise arkadaşlar Allah'tan razı olmak, hayatın geri kalanı konusunda Allah'tan razı olmak çok daha kolay oluyor. Onun için... Ee, çocuğunuzun hani sizin ailenizde olduğu için huzur bulacağı, şükredeceği, sizi, dünyayı tanıdıkça size dönüp sizi daha çok seveceği anne babalar olmaya bakın yetişkinler olarak. İki cümlede bu kadar konuşursam bu kitap nasıl bitsin değil mi arkadaşlar? Bizzat hayra sevki hakiki ancak ondadır. Sadece hak din her ne içeriyorsa insanlık için hayırdır. Edyanı batılada ise, batıl dinlerde ise bu sevk vehmi olur. Yani bizi hayra sevk ettiğini zannederiz. İşte uzak doğu felsefeleri, çeşitli felsefeler, çeşitli inançlar, insanların ürettiği inançlar. Hatta bazen arkadaşlar İslam adına konuşanların bile söyledikleri kendi düşünceleri aslında. Bu bakımdan bir vaizin, bir e, halkın önüne çıkıp konuşan herhangi bir din e, din adına yani din adına konuşan herhangi bir kişinin kendi düşüncesinin altını çizmesi gerektiğini düşünüyorum ben acizane. Yani bu benim fikrim. Bu bir ayet değil, bir hadis değil. Bu gelenek bu benim fikrim, bu işte sufilerin fikri, bu kelamcıların fikri bunu belirtmesi gerekir arkadaşlar. Çünkü bizim ağzımızdan çıkan insanlar artık eskisi kadar olmasa da yakın zamana kadar diyelim din olarak kabul ediyorlar. Dinin tamamı olarak kabul ediyorlar. Böyle bir kendi düşüncelerinize böyle bir etiket yapıştıramazsınız arkadaşlar. Bu benim fikrim demek, her zaman söylüyorum, bu benim fikrim demek yanılıyor olabilirim, bu yanlış olabilir. Buna çok itibar etmeyin, çok böyle tartışılmaz bir hakikat gibi görmeyin demektir. İnsanların fikirleri, insanların ürettikleri fikirler arkadaşlar kendi kapasiteleri, tecrübeleriyle sınırlıdır. Kaldı ki yani biz şimdi sizi bilmiyorum ama ben kendim yani yaşadığım bütün hayatın yüzde kaçını hatırlıyorum ki arkadaşlar. Bütün ihtimalleri düşünebiliyor muyum bir tavsiyede bulunurken bir bir nasihatte bulunurken. Dolayısıyla bizim birbirimize yaptığımız tavsiyelerdeki hayır vehmi bir hayırdır. Yani hayır olmasını ümit ediyoruz. Ümit ediyoruz. Kesin değildir. Ama Allah'ın sözlerinin sizin için hayır olduğu kesindir arkadaşlar. Allah'ın sizin için takdir ettiği şeylerin bu, bu yüzden neyin takdir ilahi olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Ben böyle düşünüyorum acizane. Yani ben e, hayatımda hangi hususlar benim tercihlerimin sonucu? Hangi hususlar takdir ilahi bu? Bazıları da karışıktır, çoğunluk karışıktır ama pür kader olanlarla pür benim tercihim olanları hiç olmazsa bilmem lazım. Ki arkadaşlar kader olanlara asla itiraz etmeyeyim ama kendi tercihim olanları değiştirebilirim, dönüştürebilirim. Anlatabildim Bu konuda zihnimizin çok net olması lazım. Ona da girersem hiçbir gıdım bile ilerleyemem. O yüzden girmiyorum. Ediyanı batıla da bu sevk yani hayra sevk vehmi olur. Onlar şerre olsa olsa zatında hayır olmayan iddiaî veya izafi bir hayra sahip olabilir. Yani ediyanı batıla batıl dinler. Bir defa insanı şerre sevk eder. Bunu bilin. Hadi diyelim hayır var içinde. Bu hayır iddiai bir hayırdır. Yani bunun hayır olduğunu iddia ederler. İspat edilmiş, sonucu görülmüş, ilahi kudret tarafından onaylanmış bir hayır değildir bu. Bir, bir hayır iddiasıdır. Mesela kendi noktayı nazarına göre bir hayır gibi yalana, yalancılığa ve hırsızlığa teşvik edebilir. Çünkü hak ve hakikati akaidinin başına koymuş değildir. Diyeceksiniz ki hırsızlığa teşvik eden din ne olur? Yani Yahudilerin inançlarına bir bakın arkadaşlar. Kendi Kendileri Allah'ın has kulları, kendi dışındakiler yani Yahudi olmayan insanlar Yahudilere hizmet etmek üzere yaratılmış. Dolayısıyla onların malları, mülkleri zaten onlara helal. Ee, İsrail Şahak diye bir yazarın Maalesef ben de baştan sona okuyamadım ama rahmetli Ömer Faruk Arman hocamız da tavsiye etmişti. Pek çok hocalarımız tavsiye ettiler. Aldım evimde duruyor biraz karıştırdım ama okudum diyemem. İsrail Şahak diye bir gazetecinin Yahudi Dini Yahudi Tarihi isimli kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Şu anda İsrail'in uyguladığı bütün politikaların aslında onların dinlerinin sonucu olduğunu söylüyor. Batıl dinler işte böyledir arkadaşlar. Size şeyi görünmesine bakmayın. Yani bugün insan nefsine çok hoş görünen batıl ideolojiler ve dinler var. Niye? Çünkü sizi yüceltiyor. Yani sizi yücelten bir sistemi arkadaşlar nasıl sizi her konuda hakka götüreceğini düşünebiliyorsunuz. Bunun üzerine, bu söz üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim. Yani beni yüceltiyor, benim nefsimi, benim arzularımı yüceltiyor, benim içgüdülerimi yüceltiyor. Bunları ben aşağılamıyorum, bunlar aşağılanmalıdır demiyorum. Fakat bunları hakikatin ölçüsü ve kriteri olarak gösteriyor. Yani diyor ki senin kendini nasıl hissettiğin önemli diyor. Önemli olan o diyor. Sen kendini mutlu hissediyorsan sorun yok diyor. Ama ben kendimi mutlu hissediyorum ama belki yanlış yaptığım için kendimi, yani o yanlıştan dolayı belki mutlu hissediyorum kendimi. Yani bir şeyin e, doğru ya da yanlış olması benim mutluluğum mu ölçecek onu? Hakikatin ölçüsü benim mutluluğum mu yani? Bir. İkincisi bunları düşünmenizi tavsiye ediyorum bilhassa genç arkadaşlar. Biz bu dünyaya mutlu olmak için mi geldik arkadaşlar? Mutlu olmak kötü bir şey değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Eee insan aklı kadar mutlu olur dermiş bir arkadaşımın babası rahmetli. Ee, son derece katılıyorum. Yani insan aklı kadar mutlu olur. Aklını mutlu olmak için kullan yani bu dünyada. Ee, ama hedef bu mu? Tek hedef bu mu? Nihai hedef bu mu? Daha doğrusu her şeyi buna mı bağlayacağız? Nihai hedef. Az önce söyledim ya. Hani bunun için yapıyorsun, şunun için yapıyorsun, şunun için yapıyorsun. Son en son en son hedef mutlu olmak için. Her şeyi mutlu olmak için mi? O zaman düşünsenize benim hayatım nasıl olur? Sizin hayatınız nasıl olur? Neyden mutlu olduğumuz o kadar değişken ki hep beraber bir arada nasıl mutlu olacağız o zaman? İşte böyle arkadaşlar. Hırsızlığa da teşvik edebilir. Yalana da teşvik edebilir. Çünkü hak ve hakikati akaidinin başına koymuş değildir. <gülüyor> yani... Ee, şöyle diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Galiba yavaş yavaş bunları kaybediyoruz. Ee, sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Diyen kaldı mı? Aa, lütfen diyor incitmeden konuş diyor. Eğer sizi böyle bazen ben bakıyorum arkadaşlar bana yazılan mesajlarda bile o kadar böyle nefis okşayıcı şeyler var ki tamam da yani ya yanlış yaparsam ben hani Mesela söyleyeyim, asla hiç kimseden duymak istemediğim bir kelime var arkadaşlar. İdolümsünüz. İdol ne? İdol kelimesini bile bilmiyoruz ne olduğunu. Put demek arkadaşlar, idol. Size tapıyorum demek yani. Allah'a sınıyorum böyle sevgilerden, böyle muhabbetlerden. Bunun için e, yani insanların e, arkadaşlar nefislerinin okşanma isteği e, ve kendilerini her daim her daim çok iyi hissetme isteği e, hani hak, hak olabilir mi? Böyle bir istek hak olabilir mi? Hak bundan daha değerli değil mi? Nazarımda hak bundan daha değerli bir şeydir arkadaşlar. Ve ben hakka aykırı düştüğümde duyduğum rahatsızlık benim için gurur duyulacak bir rahatsızlıktır. O mutsuzluk. Hak, yani bir konuda Hakk'a ters düşmüşüm. Hakk'a mugayir düşmüşüm. E, yanlış bir iş yapmışım. Bundan rahatsızlık duymalıyım yani. Akaidlerinin başına inançlarının başına hak ve hakikati koymuş değillerdir. Binaenaleyh bu tarif dolayısıyla yani yukarıda yaptığı hak din tarifi edyanı batılanın dahi, batıl dinlerin dahi mahiyetini göstermiştir. Yani hakikatte böyle bir sahi ilahi değil iken öyle tevehhüm olunan dinler de dini batıldırlar. Yani şunu demek istiyor. Siz mesela güzelin tarifini yaptığınızda işte güzel, Pilav nasıl olur? Bunun tarifini yaptığınızda çirkin pilavı da zımnen tarif etmiş olursunuz. İşte biz diyor yukarıda hak dini tarif edince siz oradan diyor batıl dini de anlarsınız. Saniyen dinin mahalli, şeraiti, semeresi, erkanı yani cinsi ve faslı mümeyizi bu tarifte gösterilmiştir. Ve bu manay şer'i din kelimesinin bütün meani-i camidir. Din kelimesinin lügat manalarının tamamı da bu yukarıda yaptığımız şer'i yani ıslahî din tanımında bir araya gelmiştir. Dinin mahalli ne demek? Yani dinin din, hani yeri neresi? Kime hitap ediyor? Ee, akıl sahipleridir. Zevil-ukul dedi ya. Binaenaleyh cemadat. Nebatat, cemaat, cansız varlıklar, taşkaya işte su gibi. Nebatat bitkiler, hayvanat, mecnunlar, gayrı akıllar, çocuklar, matuhlar gibi kasırin, noksan varlıklar. O akıl cihetinden noksan olanlar. Matuh yani şey deli değil ama zekası yeterli değil. Yani geri zekalı diyelim. Bu kusurlular akıl bakımından kusurlu olanlar tecelliyat-ı diniyeye mahal değildirler. Din onlardan ölçülmez. Din onlarda görülmez. Çünkü akıldan mahrum olanlar sahibi ihtiyar olmadıklarından kendilerinden bir hayır sadır olursa bila ihtiyar olur ki buna da cebir denilir. Yani bu akıl sahibi olmadıkları için bunlar davranışlarını düşünerek ölçüp biçip seçerek yapmadıkları için ee, onlardan sadır olan bu davranışlar arasında hayırlar olsa bile bu hayırlar seçilmiş davranışlar değildir. Tam tersine bila ihtiyar, tercih edilmeksizin hani, otomatikleşmiş davranışlardır. Buna da cebir denilir. Bu hani cebren yapılmış bir iyiliktir. Seçilmiş bir iyilik değildir. Binaenaleyh hayvanatta din vardır demek nihayet mecazi bir, ta onların da dini var işte hayvanların da dini var demek. Böyle bir söz mü vardı bilemiyorum. Mecazi bir tabirdir. Demek ki dinin şartı akıl ve ihtiyardır. Yani aklede akletme gücü ve tercihte bulunabilme gücü. İhtiyar, hayrı dilemek demek. Hayrı aramak demek. İhtiyar heyeti de yaşlılardan oluşan heyet demek değil. Yani seçim yapma ve karar verme, doğru olanı, iyi olanı seçme, tercih etme yetkisi olan heyet demek. Bunlar dinin şartı, diyanetin rüknüdürler. Bakın şimdi din ve diyanet ayrımına geçti. Buraya da dikkat edelim. Akıl ve ihtiyar dinin şartıdır, diyanetin rüknüdür. Akıl bulunmayınca dinin taalluk ve teklifi bulunamayacağı gibi, <gülüyor> yani akıl olmadığında din zaten, dinle bir alakası yoktur akılsızın. Bir ilişki kurulamaz dinle onun arasında. Bir sorumluluk da yüklenemez ona. Teklif de bulunamaz. İhtiyar bulunmadıkça da yani seçme hürriyeti, özgürlüğü olmayınca da dinin sevki tesiri tabiri aharla diyanet bulunmaz. Diyanet arkadaşlar bugün Türkçe'de sanırım karşılıyor dindarlık demektir. Yani kişinin dindarlığı olabilmesi, dindar bir kişi olabilmesi için, bir kişiye dindar diyebilmemiz için onun seçim hürriyeti olması gerekir. Seçme hakkı, özgürlüğü olması gerekir. Yani zorla başını örten biri dindar değildir bu anlamda. Hani birisinin zoruyla, baskısıyla yapan kişi. En azından kendi iradesine dönüştürmedikçe onu. Bundan naşidir ki, Dinde ilim meselesinden başka bir de irade meselesi vardır. Yani dinde bir bilmen lazım, yani aklının Allah'ın senden ne istediğini kavrayabilecek bilme gücüne sahip olması lazım. Bir de senin o hayrı, o öğrendiğin dinin sana teklif edeceği sorumlulukları yapmayı tercih edecek güçte, o irade gücünde olman lazım. Filvaki, alim ve akıl olmak. Bakın e, irade ile dindarlık arasındaki ilişkiyi çok güzel anlatıyor. O bakımdan arkadaşlar e, sadece gençlere yüklemeyelim bunu. Dinden uzaklaşma şu anda her yaştan insanın e, hayatında görülebiliyor. E, i̇nsanlar. Dinden uzaklaşırken tabii çok çok üzülüyoruz yakınlarımız olunca bunlar hele. Ama acaba o dini kendi iradeleriyle mi seçmişler? Yani dine yaklaşmışlar mıydı ki uzaklaşıyorlar? Ona da bir bakmak lazım. Evet, alim ve akıl olmak mütedeyyin olmaya kafi değildir. Yani akıllı ve ilim sahibi olmak insanı dindar yapmaz diyor. Çok akıllı olabilirsin. Dini çok iyi bilebilirsin. Dinin hükümlerini çok iyi bilebilirsin ama bu bilgi, bu akıl seni dindar yapmaz. Dindar olmak için dini hem bilmek hem sevmek lazımdır. Bu bakımdan arkadaşlar dini sevdirmeniz mümkünse yani kimseye bir şeyi zorla sevdiremezsiniz. Onu da söylemişse kim insanların kalbine hükmedebilir misiniz arkadaşlar? Peki ne yapabilirsiniz? Sevdirmekten kasıt ne? E, dini dini e, sevecekleri şekilde sunmak gençlerimize. Ama burada bu çok tehlikeli bir cümle. Dini onların sevecekleri şekle sokup öyle sunmayı söylemiyorum. Bu arkadaşlar dinde tahriftir. E, dini anlattığımız yolun dilin metodun, ilişkinin, dini anlatan kişinin sevilmesinden bahsediyorum. Yoksa din hiç değişmez. Yani ben aman insanlar beni sevsin, sevsin de anlattıklarımı da sevsin diye dinde var olan bir şeyi bunu söylersem beni sevmezler, beni sevmezlerse dini de sevmezler diye izleyebilir miyim? Veyahut da tam tersi bazen de tersi yapılıyor arkadaşlar. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşanan bir olay bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için o da biraz takva olacaktı demiş ya teyze. Yani Efendimizin serbest bıraktığı, işte bunu yapın, yapmanızda sakınca yok dediği şeyleri bile olmaz ama o kadarı da falan. Aa, biraz takva olacaksın. Böyle takvayı dayatmak ee, mesela. işte ne e, dini hani en üst düzeyde anlatmak için. Arkadaşlar bunların hiçbirisine bizim yetkimiz olmadığını düşünüyorum. Bu çok açık zaten. Benim ayrıca kendimi ortaya koymama gerek yok. Bunların hiçbirisine bizim yetkimiz yok arkadaşlar. Ne dinde var olan bir şeyi aman insanlar bundan rahatsız oluyor diye değiştirebiliriz. Ne de dinde olmayan bir şeyi bunu da söyleyelim ya takvasını yapsınlar sağlam gitsinler. Biz böyle anlatalım da ne olur ne olmaz falan diyemeyiz arkadaşlar. Bir şey caizse caizdir, haramsa haramdır. Allah Teala e, tek bir davranıştan ötürü bir insana ömür boyu günah işlemiş de olsa affedebilir mi? Affedebilir. E, dün akşam bir arkadaş grubuyla bunu konuşuyorduk. Yani şimdi cehennemi şöyle oldu cehennemlik mesela bu kişi diyebilir miyiz biz herhangi bir insan için? Diyemeyiz çünkü Allah Teala'nın biz biliyoruz ki bir şeyden bir, bir güzel bir davranıştan bütün günahlarını affettiği insanların anlatıldığı hadisler var. Kuvvetli sağlam hadisler var. Ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala sizi affetmek için bahane arar. Dediğini biliyoruz yani. E şimdi ne diyeceğiz? Ebu Zer hani Allah ondan da razı olsun ondan ve hepsinden bütün sahabeden. E, demiş ya ya Resulallah bunu insanlara söylemeyelim buna güvenir amel etmezler demiş. Ne yok? Efendimiz demiş ki kalbinde zerre kadar iman olan er geç cennete girecektir demiş. Bunu söylemeyelim buna güvenip amel etmezler diyor. Hayır vallahi söyleyeceğim diyor Efendimiz. Yani var olan ne bir serbestliği. Ne bir sınırlamayı biz gizleyemeyiz arkadaşlar sevdirmek bahanesiyle. Bu bizim kendimizi ilahi kitaba, ilahi bilgiye müdahale edecek yetkinlikte görmemiz anlamına gelir ki bu şirktir. Kişinin kendisini böyle görmesi şirktir arkadaşlar. Hep anlattığım bir şey var. Müsaade ederseniz bu akşam onu bir kez daha anlatayım. Çocuklar küçükken onlara masal okurdum çok bugünkü kadar zengin değildi bizim çocuk edebiyatı külliyatımız işte batılı masallar da vardı okuduğum kitaplar içinde bunlardan bir tanesinde yanılmıyorsam Hans Gratel masalında olacak şeyi eti şaraba yatırıyorlar o aşçı cadı o kadın eti şaraba yatırıyor pişirmeden önce şimdi çocuklar çok küçük bizim ailemizde, çevremizde, bütün hayatlarında şarap kelimesini hiç duymamışlar. Şimdi ben bu, bu hikayede bunu böyle okursam bana soracaklar ne işte filan. Erken olduğunu düşündüm yani onlar için ve daha hiç okur yazar değil. Efendim şey o şarapların hepsini süt yaptım ben. Etleri işte süte batırdılar, sütte işte beklettiler falan filan. Ondan sonra diyorum ki şimdi şu anda bazılarımız Kur'an ve sünnete arkadaşlar benim Hans Gratel masalına yaptığımı yapıyorlar. Yani bunu duymasın insanlar falan diyorlar yani. <gülüyor> kimisi haramları, kimisi cevazları saklamak istiyor benim yaptığım gibi. Kesinlikle bunu yapma yetkimizin olmadığını, buradaki sevdirmekten kastın dindarlık, bakın dindar olmak için dini hem bilmek, hem sevmek lazımdır. Peki bu sevmek neye bağlı? Ee, yani sevmek şuna bağlı arkadaşlar. Büyük ölçüde. Tabi yaşlara göre değişir bu. Anlatan kişiyle çocuk arasındaki ilişkiye bağlı. Büyük ölçüde. Biz e, ilkokul, or, ilkokulda seçeneğimiz yok da ortaokulda, lisede sevdiğimiz ders her sene değişirdi arkadaşlar. Niye? Hangi hocayı seversek onun dersini severdik ama ben pek o gruptan değildim yani hocaya pek bakmazdım hala da öyle hoca hocalara pek bakmıyorum yani onun anlattığı şeye e, e, muhtevaya e, bakmaya gayret ediyorum işte sevilen bir ilişki sevgi bir sevgi ilişkisi kurabilmek dinin ee, özellikle küçük çocuklara arkadaşlar küçük çocuklara çünkü onları Allah yakmayacak onlara Allah hesap sormayacak yani o azrailler kiramen katibinler amel defterleri işte cehennemler kim için anlatılıyor arkadaşlar çocuklar için mi yetişkinler için mi yetişkinler için size sizin tehdit eden bir şeyi niye çocuklarınızla anlatıyorsunuz sizin için o onun için değil ki yani Allah Teala'nın nasıl sevdiği, mesela onun e, sahip olduğu şeyleri ne kadar seviyorsa, Allah Teala'nın da bizleri ne kadar sevdiği için var ettiğini anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama siz gene de bana tam bakmayın. Bu konuda pro, çok güzel, e, akademik, ilmi, e, efendim tutarlı e, yazılmış kitaplar var. Onlara bakın çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatalım, dini nasıl anlatalım, inanç esaslarını nasıl anlatalım diye. Fakat bu sevgi ilişkisine, İhmal etmeyin arkadaşlar. İhmal etmeyin. Yani sevilmek için dinden taviz vermeyin. Ama bazı kişiliğinizin bazı özelliklerinden taviz verebilirsiniz. Sevilmek yani sevmek tabi şunu da unutmayın sevilmek sevmeye bağlıdır. Sevilmek önce gelmez. Sevmek önce gelir arkadaşlar. Sevmek için de böyle Biraz e, geçimli insan olmak lazım. Yani bizim geçinebilmemiz için binlerce kuralımız varsa, e, seveceklerimiz de çok kısıtlı olur. Sevile, e, sevilmemiz de çok kısıtlı olur. Binaneley ilmi irade, aklü ihtiyar zat-ı dinin mücerret kendisinde dahil bir rükün değilse de diyanet ve tedeyyünün rüknüdürler. İl ilim ve irade yani akıl ve ihtiyar Arkadaşlar dinin kendisinde bir rükün olmasa da dindarlıkta bir rükündürler. Bunun için ism olan din kelimesiyle diyanet manasına mastar olan din kelimesinin manalarını karıştırmamalıyız diyor. Din başka o değişmez Allah katındaki hakikatin adıdır yani. Allah'ın insanlara hakikati bildirmek için koyduğu sistemin adıdır din. Diyanet ise senin ilmin, aklın ve kalbinle o dini, Allah'ın koyduğu o dini e, tercih etmen, inanman, tercih etmen ve sevmenle gerçekleşen bir şeydir. Diyanet insanın sıfatı ve nefsi bir mefhumdur. Seni tanımlar yani. Diyanet. Din ise onun mevzu ve müteallaka olan hakiki ve nefsel emri bir mefhumdur. Yani din senin dindarlığının kriteri olan ona bağlı, senin dindarlığının ona bağlı olduğu asli e, sistemin adıdır. Dindarlık ise, diyanet ise senin o sistemle ilişkinin adıdır. Aralarındaki fark bir hadise-i nefsiyye ile mebadisi ve kanunları arasındaki farktır. Yani e, insan nefsinin de yaşanan bir olayla bu olayın kaynakları, ve kura, kanunları hangi kanunlarla bu olay işliyor? Bunlar arasındaki fark gibidir. Tabiri aharla diğer bir deyişle din vaz ilahidir, Allah'ın koymasıdır. Diyanet ise kesbi beşeridir. Burası zaten her şeyi açıklıyor. Din Allah'ın koyduğu sistemin adıdır. Diyanet ise kişinin kendisinin kazanması gereken bir kişisel vasıftır dindarlık. Bunu tefrik edemeyenler ilim namına Hatalara düşerler diyor. Dinin semeresi bizzat hayır olan amellerdir. Yani sahibinin kendi zannına ve kendi noktayı nazarına göre değil. Yani ee, dindarlık nasıl görünecek kişinin kendini dindar zannetmesiyle değil. Dindarlık nasıl gerçekleşecek? Görünecek kelimesini düzeltiyorum. Nasıl gerçekleşecek? Sahibinin kendi zanlına ve kendi noktayı nazarına göre değil. Nefsel emirde ve mizanı hakta hayır ve nafi olan işlerdir. Yani hem e, bizatihi hayır olacak o yaptığınız iş, hem de mizanı hakta hayır olarak sayılacak. Yani hem Allah tarafından hayır olduğu bildirilmiş olacak, hem de siz onu yaptıktan sonra e, mizana konduğunda oradan da onun e, karşılığı hayır olmuş olacak. Binaenaleyh asıl dindarlık hayrı Nazır hakta hayır olduğu için ihtiyar edip yapmaktır. İşte niçin örtünüyorum? Niçin namaz kılıyorum? Niçin sadaka veriyorum? Niçin kendimi tutuyorum? kavga etmiyorum, darılmıyorum, hakaret etmiyorum, hak yemiyorum. İşte niçin elime geçmiş bu fırsatlar var? Niçin onları değerlendirmiyorum? Kul hakkıdır diye vesaire. Niçin niçin yapıyorum bunu? Asıl dindarlık hayrı nazır hakta hayır olduğu için. Yani Allah katında doğru olan bu, Allah bana bunu böyle bildirdi ve ben de Allah, Allah'ın doğru dediğini yapmayı tercih ediyorum. Onu ihtiyar edip yapmaktır. Hayır ise hakikatte, şimdi burada peki hayır olan ne? İşte Allah katında hayır olanı yapacağız. Peki hayır ne? Hayır, hakikatte umumi olsun, hususi olsun, ahara. Bir başkasına yani birine halen veya istikbalen nafi olandır. Yani şu anda veya gelecekte bir insana faydalı olan şeydir. Hayır. hayrı hakikaten hayır olduğu için yapmak demek onu Allah Teala namına yapmak demek olduğu aşikardır. Yani herhangi bir başka bir amaç gütmeden. işte burada şimdi ihlas giriyor devreye arkadaşlar. Çünkü şu iş hakikaten bir hayırdır demek sadece sana bana nispetle değil. Zatında, yani tartışmasız o iş e, hayırdır, bizatihi, hayırdır. Mesela af böyle bir şeydir. E, sana bana nispetle değil, zatında ve Hak Teala nazarında hayırdır demenin tabiri aharıdır. Ve Hak Teala indinde hayır olan her işin de bir ecri, bir sevabı, bir mükafatı muhakkaktır. Allah katında hayırlı olan her iş, muhakkak bir karşılık görecektir. Bunda kuşku yok. Ve bunun en büyüğü onun rızasıdır. Arkadaşlar, cennetten falan hepsinden daha büyüktür. Yani bütün ödüllerin üstündedir Allah'ın rızasını kazanmış olmak. Çünkü bu şu demektir, yani benzetmek mümkün değildir de yine de anlayabilmek için bazen misaller vermek gerekiyor. Diyelim ki işte bir davet var, bir davetiniz var mesela, işte bir düğününüz var, bir iftarınız, bir yemeğiniz, bir şeyiniz, bir mevlidiniz var. Davet ettiğiniz insanların hepsi sofranıza oturan, orada ağırlanan insanların hepsi sizin razı olduğunuz insanlar mı? Değil mi? Bazen de size yakınlığı sebebiyle, işte akrabalığı sebebiyle veya işte sizi davet etmiş olmaz şimdi işte şey olsun, mukabili olsun diye vesaire. Yani rıza bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Cennette dolaşırsınız yani. Ama Allah'ın rıza yani Allah'ın razı olmadığı kişi cennete girer anlamı çıkarmayın buradan sakın. Öyle olacağını düşünmüyorum ama Cenab-ı Hakk'a yakın olmak yani. Vesabiqun nesabiqun ulaikel mukarrabun. Yarıştıkça yarışanlar var ya hayırlarda işte onlar en yakın olanlardır. Arkadaşlar o üç sınıf var. Allah'a uzak olan, yakın olan, bir de ortada, orta halli olanlar. Ee, onların anlatıldığı vaka suresini de mealini şöyle bir okuyun bu vesileyle. <gülüyor> Zira Cenab-ı Hak her hayrın, bir de şöyle düşünün yani arkadaşlar. Ee, sona kaldı bunlar dikkatinizden kaçmasın. Şimdi hepimizin şu anda bin küsur kişi var burada. Herkesin Allah'tan bir muradı var, öyle değil mi? Kimi işi istiyor, kimi eş istiyor, kimi şifa istiyor, kimi mal istiyor, kimi efendim ne bileyim bir probleminin hallini istiyor, e, güzellik istiyor, zeka istiyor, sınavdan geçmek istiyor. Yani çeşit çeşit isteklerimiz var Allah Teala'dan. E, Allah Teala arkadaşlar dünyaya dair bütün isteklerimizi verse, hiç onun rahmetinden bir damla bile eksilmez. Yani bir okyanusa parmağını batırıp çıkardığında senin parmağında kalan ıslaklık o okyanustan ne kadar su kaybına sebep oluyorsa, işte bütün insanların bütün isteklerini verse Allah onun rahmetinden o kadar bile eksilmez. Ama rızası bambaşka bir şey arkadaşlar. Ve rızası... Bu dünya nimetleriyle ölçülmez. Eğer bakın Allah'ın bir insandan razı olduğu dünyada onun işlerinin yolunda gitmesinden anlaşılır e, affedersiniz diye düşünüyorsanız hata ediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü e, bu protestanca bir düşünüştür. Protestanca bir düşünüştür. E, bize bize göre Allah Teala'nın özelliği Rah rız rızası, rahmeti, dünya nimetleriyle ölçülmez. Ve her şeyin üstündedir. Onun rızasını kazanmak her şeyin üstündedir. Cenab-ı Hak her hayrın, her mükafatın, her nimetin menbaı ve zamanıdır. Kaynağıdır, yaratıcısıdır çünkü ve garantörüdür. Yani ee, Allah Teala'nın verdiğine hiç kimse engel olamaz vermediğini hiç kimse veremez. Rıza'yı hakkın en büyük vesilesi de Hakka rızadır. Rıza'yı hakkın en büyük vesilesi de Hakka rızadır. Yani bu bu cümleyi çok sevdim bugün kendimde yazdım posta. Efendim Allah'ın rızasına bizi eriştiren en büyük vesile önce bizim ondan razı olmamızdır. Radıyeten merdiye, Fecir suresinin sonunda anlatılan mertebedir bu. Onlar Rabbinden razı, Rabbi de ondan razı, onlardan razı. Bir insanın Allah'tan razı olmasının da iki ayağı vardır, iki boyutu vardır arkadaşlar.